Rahe rahe, rahe Kashmir söylendiğine göre Hindistan'ın en güzel eyaletiymiş. Her şeyden önce iklim güzelliğiyle tanınıyor Kaşmir. Pakistan ve Hindistan arasındaki en önemli anlaşmazlık konusu olan bu dağlık bölgeden akordeon ve darbuka eşliğinde bir ırmak türküsü dinliyoruz. Programımızın son parçası Yarımada'nın güneydoğu ucundaki Tamil Nadu eyaletinden bir balıkçı türküsü. Balıkçılar açık denize doğru kürek çekerken bu türküyü söylerlermiş. Vurma çalgılar, flüt ve akordeon işliği duyuluyor arkada. şu usul görürler. Mehterbaşı mehterin önüne gelerek "Merhaba ey mehterlar!" der ve sağ eline göğsünü koyarak mehteri selamlar. Mehterembe hep birlikte sağ ellerini göğüslerinin üzerine koyarak koro halinde selama karşılık verirler. "Merhaba! Mehterbaşı! Mehterbaşı "Merhaba bala!" dedikten sonra derfaslı diyerek çalınacak makamı açıklar. Derfaslı uşa arkasından astur komutuyla birlikte ya Allah haklı mısın? Külliyi Venehar, Layizal, Zülcelal birdir Allah Hanın birliğine. Resulü Embiyar, Peygamberimiz Cana Bahmed-i Mahmud-i Muhammed Mustafa. Ali evladı Resulü Mustaba imdadu ruhaniyetine. As Sultan İbnü Sultan Mehmet Han Hazretleri Avni inayetine. Bir cümle Alim İslam'ın sihhatü selametine. Ordularımızın devamı muzafferiyetine, üçler, yediler, kırklar, göçenler demine, devranına hu diyelim. Eli kan, kılıcı kan, sinesi yuryan, ciğeri püryan, meydanı şehadette Allah yoluna araban. Kahrımız gazabımız düşmana ziyan, adüden korkmadık korkmayız hiçbir zaman. Kur'an'da zafer vaat ediyor Hazreti Yezdağ. Urun açık olsun ey serdar mucahid bıçağı kılıcını keskin etsin ömrünü gün gibi verit bahar alemi hoşnûd ettin hak gazay-i ekberin esil mübarek ve saî masrûmunallâhi refetukâî ebeşir Kokunurdu. Savaş zamanlarında ise savaş gücü Ganslı Oh yeah Oh yeah Bu da Yapılan bu bu bu bu bu o kanonu ستكم جميل وجليل لأمان حقا وقد أحياتي الله في خالتها زينا بنت رسول الله ما كنت لا إيمان في إجاب مطهر وعبد Abone ol bu halka Muhammed geldi. Cümle inanan kullara müjdeyi cennetle geldi. Kadri yücedir bu ayın, nuru nicedir bu ayın... ...Ağam dilerim size de işi eycedir bu ayın. Müminlere verdi safa, çağırıp dedi merhaba. Sizlere geldi sultanım... Müjde ile bekçi baba! Havazı Radyosu'nun Özbekçe iştiriliğinin başlaması. Mikrofonda sahir maciz. Bu istirunu sizler her ne saçma vakti bilen ertalat saat 6.30'dan 7.30 geçer, kısa toplumlarda 19, 25, .00, 31 .00 ve 41 metrelerde. Ya ki, 7.170, 9.635, 11.770 ve 15. 25 kilayetlerde işte edilsiniz. Mühimki mühim haberlerde Sovyet Başkı İşler Ministeri Andrei Glomekos Varşava'da kurşu resmi kişileri bilansızda şuralarına geçerken devam etken. Sovyet İttifağı, Avrupa memleketleri Avrupa'nın meselesiyle Avrupa'nın halkının haşı haricinde teşebbüs kılmaktadır. London. Salt Paul köçesinde yaş otluğunlar bilen Asyalık emigrantlar ortasında ruh dergen toplamışma neticesinde 110 kişi yaradar bulundu. Belpaz şahırda kamakta bulunan muhtuslar açlık ilan etken sataşlarının vaziyeti üstüden Britanya resmi kişileri bilen sözde şuget peşabbi ve Amerika halkı, Mustafirlik Bayramı'nın 205. yılını türlü mazumlarla kutladı. Bugünkü programlarımızda azal haberler sonra hafta içi de Rüz Vakalar, Karın Sonu'nun Moskva misiyeti, Orman yangınına karşı çağrılar ve Aptalik Misiyat Programmamızı. ...kadıncı müzik hasarlarını... ...yangılaşkı bozulan intilişler hakkında da malumat verip... bunlardan parçalar iştirilmiş. Fazıl sabarlar yok <Sessizlik> Sovyet taşlı işler ministeri Andrei Gromyko... ...Varşova'da polşa rasmi kişileri bulan... ...sözleşmelerde geçehen devam etken... Bolşevik Komünist Partisi'nin Rusya'yı dört bütün kalgan bir payta Andrei Gromovitch. Bolşevik Komünist Partisi'nin baş verdiği ve Pashmutski Yarutsev'in sözcüsü buğan sözleşmeler mazmuna hatta malumat verilmedi. Fakat bazı raporlarda Sovyet iktisadı Bolşevik'in getiriatkan reform hareketlergen arahlıklındır getiriyatkanlığı sabat. Andrei Gromeyko'nun sözleşimleri Moskva-Varşavuk'un altı üstüge gözleri atken tezliklerin bir kısmını bölsek gerektiğini tahmin edildi. Şu arada, Komünist memleketler ara iktisadi hankarlık klozuna memleketler, memleketler, Sokya'da ortadan yerleştirildi. Beş yıllık land üsüde erişilirken girişim neticesi aşkar etilmedi. Vahunca... Çın... Avrupa'yı memleketler ortasındaki ittileniler sebep olsak gerek değil Sovyet Sovet Avrupa memleketleri Avrupa'nın masalası da Afgan halkının fahişi haricinde taşıbbüs kıymaktadır, tanık et genç. Sovet Akhbarat Agenciki bu haberini Britanya Teşvik İşler Ministeri Lord Carrington, Moskva'ya yapılacağın saat, Arabası'da aşikar etken. Vatan kabarı düştüğünde, Afganistan problemesini halketiş çarelerini ne girdi? Afganistan'ı yaşamak. Asya'dan terigen, ısrarlı ısrarlı ısrarlısı ile 1,2,3 yarılar doldur. Akseriyetini Pakistan ve Pakistan ile taşvir etken Asya'ya indiren serinler. London'un yaş östümleri ortasında bir ısrarlısı ile yaş östümlerden Asya'yı yas olup uzun kalıp yarene gelmeyi de taraf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 Aklı alansa da orjinalini korlamış yaşayan kişiler görürse kalan açlık ilan şey. İşte o kişi, Diyor. ...eğer ki de beni inandıramazsa diyor, ayağını bir çok sopa vuracağım diyor. Şu paranın tanesinden sopanın tanesini söylesin. Söyleyeyim. Efendim, mesela yalan söyledi, sizi inandırdı. Efendim efendim. Siz kaç lira vereceksiniz? E, 50 lira veririz. Peki inandıramazsa kaç sopa vuracaksınız? Eline sopa vuracağım. Sopalar dedi. Abi. <gülüyor> Hadi karagözüm nasıl? Anladın mı? Anladım. İstediğim karagöz bu adamdır efendim. İstediğimizi söylesin. Gel bakalım baba seninle, hoş geldiniz, merhaba. Merhaba. Şöyle bakalım baba, bana bir yalan söyleyeceksin. beni inandırırsan sana 50 tane veren bir şey. Hı hı. Ne inandıramazsan ayağını 50 tane topa buluşayım. Ayy, It's like a car, car, car, car, car, car, car bwa ha to to keuka wa kollor na ho kure ga na ma mate mana la ari di tu, la vuoi tu va ma dai, lei va e tu va tanta, carica a ti gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi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 Thank you. dinleyenler Batı Afrika ülkelerinden Mali'nin halk müziğinden örnekleri ayırdığımız bir program burada sona erdi. Hoşçakalın. <Gülüyor> İrmakların doğayı dantel gibi süslediği Bengal'den Bengalli ağır ağır akıp giden suya benzeyen sakin ve durgun kişiliğini Türküsünde de belli ediyor Kayığını ırmağın akıntısına bırakmış kayarak belirsiz bir yöne doğru yol alıyor Kırık yarışları Kerala'nın en önemli verilen sporu. Bu söylenen en etki Türkiye'yi 18. yüzyılın tanınmış Kerala'da şairlerinden birisi yazmış. Şairin kimliği unutulmuş ama Türk'ü hala Doğrul'un törekçeleri yüreklendiren ritme işliğinde söyleniyor. अज्ज कल्लो कर बिचता रे किरन अज्ज कल्लो कर तूवे छिउन्डे अय अय्या देखे कर बिचता रे किरन बिच Diyor. En büyük kenti Bombay olan Maharashtra eyaletinden derlenen bu Türkiye, kalimet flüt benzeri üfleme çaldılar ve davula ediyor. Kanya wari, kanya kanya wari, kanya pani, kanya atre pani. türküsünü Antalya Kardeş eyaletinde söylüyorlar. Başta bölgede akan bütün ırmaklar övülmekte. Sonra balıkçıların ırmaktan sepetleri balık dolu ve sağ eve dönmeleri için dua etmelerine geliyor sıra. Hey ganga matarke dangalwa purand ka lethi dilna kalwa danda Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna